Sırfaniyim de e, ana babanızı itaat edin şeklinde değil de ihsan edin e, e, ve kadarı büküllallah tabdü ilâhiyya huwa ana babayı ihsan bulun. İhsan ne demek? Onlara iyilik etmek, ihtiyaçlarına karşılamak. Kardeşim. Ondan sonra bülatallahu m'a onlara öftemeyin, azarlamayın, kızmayın, gönüllerini kırmayın. Asıl olan budur. Yani bizim ana babamıza karşı görevimiz onların gönüllerini kırmamak. Onları azarlamamak, onlara kötü söz söylememek, onların varsa bir ihtiyaçlarını karşılamak, onları kimsesiz gibi e, terk etmemektir. Şimdi itaat konusu bir insanın anne, anne babası kendisinden meşhur bir şey isterse, dedim ki oğlum şuradan bana bir bardak su ver derse, e, vermemiz lazım. Anlatabiliyor muyum? Ya. Yani beni şuradan bir yere götürüver Onu derse, getirivermezse. Ama haram bir şeyin yapılmasını isterse ya namaz kılacak, kıl oğlum derse o da ana babanın sözü dinlenmez. Ya da işte bana bir git içki al desek. Bana şuradan hı? bir içki al gel derse ya da olmaz. işte bana şuradan bir toto, loto, bilmem ne al gel derse orada ana babanın sözü dinlemez. Dinlemediği zaman da günahkar olmaz. Ana babasına itaatsizlik etmiş olmaz. Aksine dinlerse Allah'a itaat et, itaatsiz gitmiş olur. Onun yani meşru isteklerin hepsine cevap vermek evet, zorunda. Meşru Meşrudan maksat helal olan. De, ha helal olan dine, İslam'a uygun olan demektir.